Çok kez duyarız ve kendimiz de bazen bu haleti hissederiz. Yani ibadetlerimden her daim lezzet alamıyorum. Öyle oluyor ki bazen huşu içinde namazımı kılarken bazen de bana çile oluyor. Ve bazen de ibadetlerim resmiyete biniyor, ruhsuz bir şekilde oluyor. Ve o ibadetlerim nasıl riyasız, ve ihlaslı olur yani Allah'ın razı olacağı tarzda nasıl ibadet edebilirim? Evet bu büyük bir problem ve bundan dolayı da eğer bunun manasını kavrayamazsa burada bir çıkış noktası bulamazsa çoğu zamanda o kulluğu, o ubudiyeti ve ibadeti terk etmeye kadar gidebiliyor. Biz de bugün bu ibadetler konusunda konuşurken yani ruhsuz ibadetler başlığı altında alalım ki hani bu durumdan nasıl kurtuluruz? Bununla alakalı da birkaç mesele söyleyeceğim. Bir kendi ibadetlerimize bakalım. İbadetten senin anladığın olay ne? Onu da konuşmak lazım değil mi? İbadetin şuuruna varmak için onun manevi tanımını da bilmek lazım diye düşünüyorum. Yoksa ibadetlerin sadece namaz olarak aklında kalabilir veya işte Cenab-ı Hak bunları emretti, yapayım karşında bana bir dünyevi menfaat gelsin diye algılanabilir. Halbuki ubudiyetin, kulluğun, ibadetin semeresi, meyvesi uhrevidir. Dünyevi olanlar da Cenab-ı Hakk'ın Ama sadece ve sadece dünyevi menfaatler için ibadet edilmez. O yüzden hep söylüyoruz ya ''Oğlum namazını kıl işlerin rast gitsin.'' Bak ne kadar kötü bir düşünce değil mi? İşte şunu yap şöyle olsun. Hep bir şartla olduğu için o ibadetin o ihlaslı olan tarafı kaybolup gidebiliyor. Ve ileri zamanda onun manası kaybolmaya başlayınca da ruhsuz bir hale gelebiliyor. Ama velakide ilk önce bu ibadet nedir meselesini ele almak istiyorum. Yani onu bir konuşalım. Zariyat suresi, değil mi Fatih? Zariyat 56'da nasıl buyuruyor Cenab-ı Hak ve ma'hadatur cinn ya bunun ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yani senin ana amacın bu. Allah'ı tanımak, değil mi? Onu bilmek ve okulluk vazifelerini yerine getirmek var. Sen bunlar için yaratılmışsın. O çerçevede seni ayakta tutan, Cenab-ı Hak'la bir intisap halinde tutan, evet bu ibadetlerin oluyor. O yüzden de gelin bir ibadetin ne demek olduğunu bakalım. Senin hayatındaki ibadet anlayışıyla Cenab-ı Hakk'ın bize tarif ettiği ibadet nasıl bir şey? Yani o farkı bir görelim. Akaide ve imani hükümler, yani senin inanç dairesindeki yaşantını ve Cenab-ı Hakk'ın sana emrettiği imani hükümleri yaşanma konusunda onları kavi yani sağlam, muhkem, sarsılmaz bir hale getiren, terk edilmeyecek hale getiren, devamlılığını sağlatan ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Başka bir şey değildir. Evet insan istiyor değil mi? Cenab-ı Hakla irtibat halinde olayım, iman hükümler hayatıma geçireyim ve akaidi olarak da sağlam durayım, sarsılmayayım, şeytanın vesvesesinden uzak kalayım manasıyla, her daim Allah'ı hatır hatırlayayım ve o kulluktan ayrılmayayım düşüncesini her mümin, her Müslüman hayatında bir yerlerde bunları yaşar. Ama velakin lakin meleke haline gelmiş mi? Yani meleke haline gelmiş ne demek? Tepki meselesi nasıl ki elini göze götürdüğün zaman birden bir tepki veriyorsun değil mi? Hani soğuk su döküyor zaman birden bir Vücut bir tepki veriyor ya. Ha şimdi bu akaidi ve iman hükümleri adam hayatında kavi ve sabit kılmışsa, yani ibadetleriyle bunu muhkemleştirmişse adam başına bir musibet geldiği zaman ilk anda ya sabır diye biliyor. Niye? Tepki olarak hemen ne oldu? İbadet devreye girdi. Gördün mü? Teslim olmak lazım. Tevekkül etmek lazım. Rabbim birdir. Hasbunallahu ve nimmel vekil samimi bir şekilde hemen karşılık verir. Fıtri olarak o meleki haline geldiği için adam orada zorlanmaz. İşte bunları sana sağlayan diyor ibadetlerdir. Evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden yasak ettiği şeylerden sakınmaktan ibadet olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesisleri zayıf kalır. İnsan yaşayış evresinde yani bir ömür boyunca kulluk yaşayışında her daim Allah'ın emirleri altında olduğunu bilmesi ve yasaklarından kaçma üzerine yaşaması onların dengesini kurduran her daim ibadet oluyor. Nedir bu vicdani ve akli olan iman hükümler? İbadetullah değil mi? Marifetullah, Allah'ı tanıma, muhabbetullah Allah'ı sevme, marziyat-ı ilahiye her daim Allah'ın karşısında olduğunu işte telakki ederek ibadet etme ve mehafetullah Allah'tan olan korku O'na olan hürmet meselesini her daim o eserlerini ve tesirlerini hayatımıza döktüren ibadetlerdir. İbadet olmazsa bunlar sadece senin ağzında kalır. Ne kadar önemli değil mi ibadetler? Heh. Şimdi burada Böyle bir maddeler var. Kısa kısa bunları hemen söyleyeceğim. Sonra arka tarafında ruhsuz ibadet ve ruhlu ibadeti konuşacağız. Herkesin merakla beklediği kısım. Şimdi ibadetler şöyle kategorize ettiğimiz zaman bir insanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren, o ruhunu daraltmayan şu kainata ve manevi alemlere açan ibadettir. İstidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. İstidatlar, kabiliyetler havuzu. Cenab-ı Hak sana birçok istidat çekirdekleri vermiş. O çekirdeği toprak altına ekersin, nasıl ki elma tohumunu ektin, oradan kök, gövde, dal, budaklar, meyveler çıkar ya. O istidat çekirdeği onun parçalarından çıkan şeylerde kabiliyetler. Diyor ki sana Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o istidat çekirdekleri, onu tanıma cihazatlarına çekirdek olan o tohumları yeşerten ve onları toprak altından yeryüzüne çıkaran ibadettir. Yoksa çürütür gidersin. Sonrasında meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir. Hakikaten insanın çok şeylere meyli var değil mi? Şerlere meyli var. Yani nefsani isteklere, şehvani isteklere her daim bir meyil var. İşte o gitgeller arasında şeytanın çektiği tarafa gitme ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği daire içine girme kısmında bocalarken ve hangisi doğru nasıl yapmam tarzında düşüncelerini temizleyip sırat-ı mustakime götüren ibadettir diyor. Emellerini tahakkuk ettiren, gerçekleştiren yine ibadet. Emersiz bir insan var mı? Arzuları olmayan bir insan var mı? Yani tasavvurat-ı insaniye dediğimiz İnsanın o kadar geniş tasavvurları var ki ve o emelleri bu dünyaya sığmıyor bazen ve emelleri istediği kadar geniş tutsun bu dünyayla sınırlı kalamaz. Zaten sınırlı kalmaya başlayınca da ruhi sıkıntılar başlıyor. Yani ruh bedende hapsolmaya başlıyor. Hah işte onların gerçekleşmesi yönünde seni harekete getiren yine neymiş abiler? İbadettir. İnsanın fikirleri de vardır, düşünceleri de vardır hayata dair. Onları da tevsi yani geniş tutan ve intizam altına alan ibadettir. Benim fikrim her zaim yani hak üzerine olmayabilir. Neden? Bende nefis var değil mi? Yanlış şeylere sapabilirim. Yani o fikirlerim basit şeylerdeki zevklere münhasır kalabilir. Yani ben bunun için mi yaratıldım? Sonsuz isteyen bir kalbim sadece böyle sonlu şeylerle mi tatmin olacak? Hayır. İşte o yönden fikirlerini geniş tutan yani Cenab-ı irtibat halinde tutan yani o fikirlerini ta ebedi hayata da taşıyan ve intizam altına alan bir düzen çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda daim ettiren neymiş? İbadettir. Ve en çok zorlandığımız meselelerden şeheviye ve gadebiye kuvveleri. Yani şehvet ve öfke duyguları. Bunların ifrat yani aşırıcılığı ve tefrit ve bunları kullanamama durumları var ama bunun arası nedir? Sırat-ı mustakimdir. Vasatta gitmek. İşte diyor ki o şehvani duyguları ve gadap öfke duygularını Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda hat altına alan, kontrol altına tutan ibadettir. Sonra zahiri ve batini uzuvlarını, insanda görünür zahiri, görünmez olanlar, batini uzuvların, organların ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden, temizleyen yine ibadettir. Zahiri uzuvlarımız değil mi? Bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız bir de bunların bir manası var. Göz sadece yani bakma üzerine olursa evet bu zahiri kısmı oluyor bir de görme kısmına geçerse batin oluyor. Kulağın duyup da bir şeyleri böyle ha şunu duydum ses duydum demesi ayrıdır. O sesten bir lezzet aldım demesi ayrıdır. Ve letaifler yani ruhumuz kalbimiz değil mi? Bunlar gibi haletlerimizi kirleten tabiat pasları. Nasıl bir ben size, tabiat paslarına misal verecek olursak hani elmayı, Nereden bulduk? İşte ağaçtan aldık. İşte bak ya bu sene yağmur yağmadı, mahsulat böyle oldu. Yani Allah'a vermekten uzaklaşıyor insanın zihni, fikri, kalbi, ruhu. Sebepler dairesinde, tabiat dairesinde boğulmaya başlıyor. Tabiatın saldırdığı andan seni kurtaran ve temizleyen o pasları böyle atan neymiş? ibadetlermiş. Neymiş bu ibadetler ya hakikaten? Sonra insanı mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim için biçmiş olduğu en üst olgunluk mertebesine yetiştiren ibadettir. Çünkü insanı ah senin takvim suretinde yarattım diyor. Sonra esveri i safiline çektik. Salih amel işleyenler ve iman edenler müstesna. Hah işte diyor insanı o kemalata yetiştiren, o merdivenleri kat ettiren neymiş abiler? İbadettir. Son olarak da abd ile mabut arasında yani aşıkla maşık arası diyelim biz buna değil mi? Dünyevi olarak öyle algılanıyor ya. Sevgililer onların arasında ne var? Bir nispet var, bir bağ var, bir muhabbet var değil mi? Sen oradan yüzünü çevir. Allah ile kul arasında en yüksek ve en latif olan tarifsiz, görünmez, latif odur. Tarif edemezsin. Sadece kalbinde hissedersin, dilinle bunu söyleyemezsin. İşte o yüksek bağı Kur'an nedir? Ancak ibadettir. Şimdi biz bu ibadeti böyle anladıysak. Tamam bu kadar ibadetten bahsedildi. Diyorsun ki e ben bunları hissetmiyorum. Tabii ki şunların hepsini sana ibadetlerinin sana hissettirmesi lazımdı. İşte gel ruhlu ve ruhsuz ibadete bakalım. Şimdi ibadetler iki kısım. Fatih. Bu ibadetler iki kısım derken Birinde yüksek seviyede hissediyorsun az önce anlattıklarımı, diğerinde bazen hissediyorsun, bazen hissedemiyorsun, hatta öyle bir hissin olduğunu dahi bilmiyorsun. Şimdi bak, birincisi müsbet ibadetler, müsbet ne demek? Olumlu. Yani insana meşakkatli olmayan, çok zor gelmeyen, menfi ibadetler burada da başlıklar altında almışız ya insanın canını sıkan, değil mi? Böyle. Biraz eziyetli, biraz kederli, biraz meşakkatli ibadetler demektir. O yüzden müsbit ibadetler, namazlarımız, nafile ibadetler, zikirler, evratlar, dualarımız, e Kur'an-ı Kerim okumamız, sadaka ve zekat vermemiz ve sünnet-i seniye ittiba. Allah Resulü böyle yapmıştır diyerek yapmak. Efendimiz Aleyhisselam işte sağ ayağıyla girmiştir. Değil mi? Sağ eliyle yemek yemiştir. İşte üç yudumda içmiştir. Oturarak içmiştir. Bunlar gibi o fıtri hallere uymak bunlar zor değil. Bunlar müsbet ibadetler. Ama menfi ibadetler, musibetler, hastalıklar, ayrılıklar, vefasızlıklar, kabz hali, ruhunun daralması değil mi? Artık böyle sanki dünya seni böyle bir zindana almış, boğazını sıkar gibi sana of dedirtiyor. Böyle bir hal depresif haller hiç kimseyle irtibat kurmak istemiyorsun. Çekiliyorsun kendi kabuğuna ve bu dünya yaşanmaz bir hale geliyor ve imkansızlıklar, insanlardan çare bulamıyorsun. Sebepler sükut etmiş. Artık bir çıkmazdasın, bir çıkmaz sokağa girmişsin. İşte bu haller de bir ibadettir kime? Mü'mine. Her ruhu daralan kabzale değildir. Kabzale hakikaten evliyaların istediği bir makamdır. Cenab-ı Hakk'ın onu aslan pençesini alması gibi, değil mi? Depresi falleri de bir mümin eğer böyle telakki ederse o da onun için bir kabzalı olabilir. İmkansızlıklar da bunun içine girer. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken artık orada sebeplerin sükut etmesi gibi Yalnızca Allah'ın olduğunu bilmesi. İşte o kabzali o. Yani benim ruhum daralıyor. Ruhum daralıyor ve günahlara koşuyorsan sendeki kabzali değil. Sende sefahat başlamış. Yasak zevk ve eğlenceler başlamış. Sen ibadetlerden çıkmışsın. Ama ruhun daralmış. insanlardan ümidin kesilmiş. Ve sana bir faydası olmadığını anladığında sadece ve sadece Allah vardır deyip elini açman. İşte o, o zaman kabzali oluyor. Ama benim ruhum daraldı. Dizi izleyeyim, film izleyeyim. Bu kısma girmiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu çok önemli. Bununla bunun arasındaki farklar ne? Cenab-ı Hak bizden bu tarzda bir şey istemiyor. Bunlar Cenab-ı vermiş oldu. Bak vermiş oldu değil mi? Bunlar emir dahilinde yaptıklarımız. Şimdi bak birbirine olan tesirlerini konuşacağız. Bak şimdi herkes kendi hayatına baksın. Yani namazını kılan, nafil ibadetlerini yapan, zikirler, evratlarla meşhur olan birisi ben bunlardan işte lezzet alamıyorum artık, bana sıradan gelmeye başladı diyen adama ruh gelecek şunları konuşarak. Arkadaşlar, müspet ibadetler insanı yürütür. Yani normal evet Rabbimizin emrettiği. Ama işte onda ruh gitmeye başladığı zaman menfi ibadetler hastalık halinde, musibetler halinde, terk edildiğin anda, sebeplerin sükut ettiği andaki namazını hatırla. Allah ettiğin duayı. Allah muhafaza annen kanser olmuş olabilir. Baban kaza geçirmiş olabilir değil mi? O zaman o duanı bir hatırla. Bak o işte o hastalıklar, o ölümler, musibetlerin gelmesiyle seni yürüten ibadet artık koşturuyor. Sonrasında normal ibadetlerin ülfet olur, sıradanlaşır, basitliğe artık kavuşmaya başladığı anda bir menfi ibadet gelir. O namazın Allah'la irtibat sağladığını anlarsın değil mi? Ne olur ülfet kırılır, sana şuur kazandırır ve normal ibadete sıradanışmaya başladığı zaman ruhsuz ve resmi olmaya başlar. Normal bir şeymiş gibi, hayatın bir parçasıymış gibi çok da önem arz etmeyecek hale gelir. İşte öyle bir zamanda menfi ibadet ona ruh katar. Yani evet, Allah'ın emir dahilinde yaşamam lazım, değil mi? Bu ibadetler Allah'la benim irtibatımı sağlıyor. Allah böyle emretmiş. Onun rızasını kazanmam lazım şuurunu sana getirir. Sonrasında Sebeplere müracaat artabilir, esbab perestlik gelebilir, hani müşteri geldi tamam müşteri geldi hemen selam verip geçme kısmı var çünkü niye rızık gelecek oradan şöyle olacak veya cuma namazından birden çıkışlar vardır ama böyle başına bir sıkıntı geldiği anda o adam dükkan umrunda olmaz, müşteri umrunda olmaz değil mi? Ne oldu? O sebepleri, esbabı aradan kaldırıyor ve Rabbi yaradan zahir olmaya başlıyor. Şöyle bir karşılaştırma da yaptım. Burada memurlar yanlış anlamasın. Yani istisnai durumlar elbette var. Yani genel mana olarak yani o müsbet ibadetler memuriyet mantığı, menfi ibadetler esnaf mantığı. Ya bu ne? Manaşın belli senin. Değil mi? Yani ayın 15'inde, ayın 1'inde neyse yatıyor artık. Hani bir derdin, bir sıkıntın olmuyor. Sabitleşmiş. Hele bir de 15 yıllık bir memursan. Ama esnaf öyle mi? Her gün Bismillah'la açar, dualarla açar. O rızık gelecek mi gelmeyecek mi yani o gitgeller olduğu için her daim Allah'la bir irtibat halinde değil mi? Bir de müsbet ibadetler dergâh-ı ilahiyeye Cenab-ı Hakk'ın bizi davet ettiği ortama yani manevi ortama gitmek ve müracaat etmekte nazlar ve menfaatler başlar. Hani böyle arkadaş ortamın vardır bir sıkıntı vardır hemen böyle bir az zorluğu kendine bir ne bileyim bir ruhsat yaparsın. Aman sonra yaparım. Aman işte kazasını kılarım şöyle. Çok basit gelmeye başlıyor değil mi? Yani insanların hükümleri daha ağır basmaya başladığı bir anda o insanların sana çağrı olmadığını hatırlatır menfi ibadetler ve dergi ilahe gitmene sana bir kamçı olur. O insanların yanından kaçmaya başlarsın. Sana bir şevk gelir. İstekle kılmaya başlarsın. Görüyor musun? Bak olumsuz gibi gördüğün hadiseler huruh olmaya başlıyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Nefsi emmare hüküm sürebilir. Yani evet adam ibadetlerini yapıyor ama yanlış anlamayın ahlaksızlıkta devam ediyor. Değil mi? Yani küfürde, bazen de günahlarda, faiz yemede bu gibi şeyler zekat vermiyor, sadaka vermiyor. Kötülüğü emreden nefsinin peşinde gidebiliyor. İbadetler var ama ahlak iman etmemiş. Böyle bir durumdayken nefsi levvame mertebesine getirir. O Yaptığı hataları insanın aklına getirir. Değil mi? Yani evet ben nerede yanlış yapıyorum sorgusuna götürür seni menfi ibadetler. Kendini eleştirmeye başlarsın. Rabbimin razı olduğu tarzda işler yapmam lazım diye bir pişmanlık haliyle nefsin levvame mertebesine ulaşırsın. Sonrasında riya karışabilir. Herkes onu yaşamıştır yani beni namazlı bilsinler, şöyle bilsinler falan. Çünkü insanda bu var yani. Nefsi emmal olan insanda bu olmaz mı? Olur. Ama menfi ibadet geldiği zaman. Kimse umrunda olmaz, yalnızca Allah için yaparsın değil mi? Çünkü onlardan fayda gelmeyeceğini bilirsin. Allah'ın teveccühünü istersin, Allah'ın seni bilmesini istersin. O bana yeter, o razı olsun, bütün dünya küsehemmiyeti yok dedirtir ve halis bir ibadete seni yetenir. Sonrasında bir de iki tane terim var, bunu da diyelim ve bitirelim. İbadet ve ubudiyet genelde aynı mana içinde kullanılır ama aynı manayı taşımazlar arkadaşlar. İbadet Cenab-ı Hakk'ın emir dahilinde bizim yapmamızı istedikleri en başta yazdığımız müsbet ibadetler. Ubudiyet ibadetleri de içine alan kulluk şuuru. İnsan her daim ibadetlerle vaktini geçiremeyebilir ama her daim ubudiyet kısmında olması lazım. Nasıl? İnsan her daim acizdir, her daim fakirdir ve her daim kusurludur. Her daim kendini Allah'ın huzurunda bilinir tarzda yaşaması ubudiyettir. Mesela böyle beş vakit namaz diyelim senin bir saatini alıyorsa eğer menfi ibadetler, bir musibetler senin başına gelmişse 24 saat kulluk şuurunda oluyorsun. Her daim Allah'tan böyle ister vaziyette acizliğini ve kusurlu olduğunu bilmenle. Misal vereyim mi? Annem baban veya bir tanıdığın ameliyathanede değil. Böyle bir yaşantıdayken kıldığın namazlar beş vakit. İbadet bundan ibaret diyorsun, hayatına devam ediyorsun. Ama annen üç gündür ameliyathanede bir yoğun bakımda o 72 saat sürekli Allah'a yalvarma makamında, acziyetini anlama ve dua makamında oluyorsun değil mi? Heh işte o menfi ibadetler ne yapıyor? Seni ubudiyet makamına götürebiliyor. Bunun da kıymetini bilmeli ama istemek olmaz. Musibet istenilmez, menfi ibadetler istenilmez, verildiği zaman şükredilir. Eğer sen zaten müsbet ibadetlerini yapamıyorsan, menfi ibadetler başına geldiği zaman Allah korusun seni isyana götürebilir. Nasıl biliyor musun? Şunun farkında olmayan yani müsbet ibadetin şuurunda olmayan namaz kılan birisi trafik kazası geçiriyor. Tamam mı? Ayağı kopuyor mesela diyor ki ben Allah yolundayken diyor Allah benim ayağımı aldı. İsyan ediyor ben diyor inanmıyorum. Ben bununla karşılaştım. Ben diyor Kur'an okuyordum bu gözlerle. Allah benim gözlerimi aldı. Etmiyorum ibadet diyor. Bak ne oldu? Bu tarafına geçemedi. Allah şunu şuurunda olmayı bize inşallah nasip etsin ki şunlar geldiği zaman da yüzümüz gülsün. O yüzden böyle hallere girdiğin anda yani kıymetini bilin. Bunlardan şikayet etmediği bu dersi yaptık ve sen halis bir kulluk içinde olursan Allah seni yalnız bırakmaz. Arkadaşlar videomuz bitti. Şimdi dikkat etmişsinizdir Maksat 114 e, kanalında bu video yayınlanacak. Ama bir de bizim bir kanalımız var Maksat Akademi. Yani şu yaptığımız derslerin daha uzun e, versiyonları ve daha böyle detaylı işlediğimiz 2 saatlik bazen böyle 3 saate kadar çıkan o derslerimize ulaşmak için de Maksat Akademi YouTube kanalına abone olun. Orada da böyle pazartesi günleri saat 10'da canlı yayınlarımız var. Kitaplarımıza, çayınıza, not defterinize katılabileceğiniz bir program. Bekliyoruz. Abone ol.